Değerli gönül dostumuz, şu andan itibaren dinlemeye başladığınız bu kaset, Can Ahmet dizisinin üçüncüsüdür. Konya, Göz Yaşı FM stüdyolarında sabaha kadar icra edilen Can Ahmet radyo programından alınmış bir bölümden oluşan bu kaseti, sakin ve loş bir ortamda aklınızdan ve gönlünüzden her şeyi atarak dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Aşkı doğsun diye bu gece açanlar. Merhaba. Gönlünü Habibullah'ın aşkıyla doldurmak isteyenler. Merhaba. Gönlünüze merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. O gönül ki... Her cihetten, başka bir cihete doğru kanat çırpar. Ön, arka, alt, üst diye bir şey yok. Gönül, bambaşka bir alem, bambaşka bir dünya. Merhaba, o gönlünüze merhaba. Gönlümde bir şeyler var. Günahlarla, günahlarla, günahlarla. Çirkinlikleri doldurdum. Atmak istiyorum bu gece onları. Bu gece temizlemek istiyorum gönlümü diyenlere Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Açtım Gönlümün bütün kapılarını Ve pencerelerini Onun adı geçtikçe Ve ondan bahsedildikçe Ve ona salavatlar Getirdikçe dilimle Kalbim Yunun aransın diye Merhaba Merhaba Merhaba Bu gece Aşk suyuyla gönlünü yıkamak isteyenlere merhaba. Hadi öyleyse, ne duruyorsunuz? Gönlünüzün iyice aşk suyuyla yunup arınması için ne duruyorsunuz öyleyse? Şimdiden başlayın. Hadi, hadi, hadi. O su ki aşk suyu O su bambaşka bir su Aşkın menbaa Menbaa Menbaandan su getirelim bu gece Ve o suyla cümle arınsın yüreğimiz, Gönlümüz Merhaba Günahlara batmış Çirkinliklerle dolmuşuz. Öyleyse ne duruyorsun? Hala başka şeylerle mi ilgileniyorsun? Sus... Konuşma... Yüreğin konuşsun... Varsa bir şeyler... Varsa bir şeyler söyleyecek... Gayri bırak... Bu gece... Gönlünün yunup arınması için... Brak, brak. Bırak O kalbim Niye atıyorsun öyle Heyecanlandın mı Güzelliği duyunca Çirkinliklerden kurtulacak Yine yunup arınacağım Seviniyorsun değil mi Ah kalbim Ah kalbim ah Seni hep unutuyorum Seni hep mahzun bırakıyorum Şu bedenimi hep Nelerle ve nelerle beslemişim Seni unutmuşum Ah kalbim İşte bu gece senindir Bu gece gönlümündür Bu gece Sana aşk suyu sunmak istiyorum Gitmek istiyorum ötelere. Koşmak, koşmak, koşmak. Aşkın menbaı neresi? Oraya koşmak. Bir tek menbaı var diyorlar. Oraya koşmak. Asırlarca, asırlarca bütün aşıklar... ...hep oraya gidip doldurmuşlar gönül testilerini. Hadi testim. Hadi başka şeyleri... harç yer boşalt şöyle hadi kalmasın içinde bir şey sağ olsun Allah sağ olsun Allah sağ olsun Allah hatalarıma sağ Desin nerede yaptığım her şeye estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Günahım çalak Yüzüm kara Rabbim izin ver bu gece ne olur Aman affet İzin ver bu gece Rabbim ne olur Gönlüm aşk istiyor İzin ver gidebileyim aşk Pınar'a Cizim yok Biliyorum Bana onu Sen varamam o Aman affeyle Allah'ım Aşk pınarına koşmak istiyorum bu gece Günahımı Biliyorum Günahlarla gidemem Bakılmaz yüzüme Feryadımı Sesim çıkmasa da feryadımı duyuyorsun Allah'ım. İzin ver bu gece. Bir güzel gönüllü insan var mı? Kendini haramlardan sakındırabilen birisi var mı? Ne olur tutsun elimden, tutsun elimden, tutsun elimden. Gizli günahlarım çoktu. Günahkarlar toplandık mı yine? Huzurunda yüzüm yoktu. Birazcık yüzü olan var mı? Rahmetine geldim Allah'ım bu gece Rahmetini arzuluyorum bu gece Bütün kainata rahmetin, Habibin değil mi? Ona geldim Allah'ım. Kapına geldim ağlarım. Rahmetine geldim. Arımdan diyorum. Örürsün günahlarımızı, o zaman koşa koşa giderim sevinçle. Yemin varım Allah'ım, affedersin değil mi? Bağışlarsın. Aman affe Senin sevdiğin kularından Mevlana diyor ki parmağının gözüne koy bak bütün cihanı kapatı verir. İşte böyledir. Allah bir zerrede bütün günahları ve ayıpları örtendir, settardır diyor. Allah rahmetine geldim Ve ma'arsemna rahmeten değil mi o? ...böylemlere rahmet olarak göndermişsin onu. Senin rahmetin o. Allah'ım ne olur. Ya Settar. Örtüver ayıplarımızı. Örtüver. Ona. Ona. Ona. Ona. Ona gideyim bu gece. Gidenler varmış Medine'ye gidecek birisi varmış Bu hafta Oraya gideceğim dedi bize Medine'ye bizden selam götür diyebildim Yüreğim çırpındı Habibullah'a Selam söyle bizden diyemedim Yüzüm yoktu çünkü Seni çok seven ümmetinden birisi varmış Selam ediyor sana ver demek geldi içimden Diyemedim Yalancı olmaktan korktum Gerçekten eğer onu seviyor olsaydım Onun bildirdiklerinin dışına bir adım çıkmazdım Oysa Oysa öyle ya Ya Settar Ya Settar Örtü her ayıplarımızı Ya Settar Medine'ye gidecek yolcu. Hürmet ederim ona. Eğer Allah Azze ve Celle sizi hesap sorarken kulum niye böyle yaptın derse korkmayın. Ama neden böyle yaptın derse işte o zaman korkun. Kulum derse korkmayın. Kulum derse korkmayın, kulum niye böyle yaptın derse, seviyor demektir, sizi affedecek demektir. Onun adaletini istemeyin, kılı kırk yarar zor durumda kalırsınız. Onun rahmetini isteyin, ondan merhamet dilenin, merhametine sığının. Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Aç kapıları aç bu gece Sen yolları kısaltı verensin Bu gece yolları kısaltı ver ya Rahman Rahimin Ömrü bana götürüver kulum deyver yar hemen rahimi halim facut dibas hep anam kolum dayan sens meda Allah Allah affet ben ben ben gitmek istiyorum git ابيبينا Allah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 bıı şey ver seni ver ne olur ne olur allahım seni ver ne olur allahım Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hilkatçı ve ahlakçı insanların en mükemmeliymiş. Öyle yaratmışsın onu Rabbim. Bütün Enbiya-i İzam aleyhimü selatu vesselam Hazretleri, azaları tam ve güzel yüzü olup, Habibi بھودا، Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem و سلم، افندیمیس، آن‌ها را در جسمی با کیمت زحمت، به عنوان خلاقانه خلق شده‌اند. kurban olayım Her azası mütenasip Endamı gayet خداوند، Halkın ve mahlukatın Vah bu sevgili sevgilisiymiş. Sen sevgilim dersin Biz nasıl sevmeyiz onu? Bizim insan olabilmemiz için onun şemalini bilmek... sünnetlerine ittiba edip muhabbetin kalplerimizde yerleşmesi zarureti imiş. Ya Rabbi sen onun için muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin buyurmuşsun. Ona o güzelleri güzeline Nasıl bakılırsa bakısın güzeller güzeli. Her bakımdan güzel imiş. Bütün hazaları ayrı ayrı güzel. Cismi nazif ve kokusu latif. Koku sürünsün sürünmesin. Teni ve teri en güzel kokulardan ala kokarmış. Öyle mi? Bir kimse onunla musafaha etse... ...bütün gün onun rayi hayı tayibesini duyarmış. <Gülüyor> Mübarek eliyle bir çocuğun başını mesesse... ...güzel kokusuyla o çocuk... ...diğer çocuklar arasında malum olur bilinirmiş. <Gülüyor> Doğduğu vakitte pak ve latifmiş... Seni gül gibi pembemsi beyaz, nurani ve parlak, ipekten yumuşak, başı büyükçe, alnı geniş, kaşları hilal gibi, ikisinin arası açık, iki kaşın arasında bir damar bulunup gazap anında belirip kabarı verirmiş, kirpikleri uzun, kara, büyücek gözlü. Gözlerinin siyahı tam siyah, beyazı tam beyaz ve sürmeli. Bir aradana kurban olan çekme burunluğu. Sen yaratmışsın onu Rabbim. Madem ki bu kadar güzel yaratmışsın. Madem ki kainatı onun güzelliğini ilan ettirmişsin. Hasırlarca bütün tellallar onun güzelliğine haykırmış Neden duyurmuşsun bize Rabbim neden Ne olur öyleyse merhamet et Merhamet et ne olur Merhamet et O canları canına gidiverelim ağa Sen aleme Çok kusaz ona Birazcık yaklaşsak olmaz mı Birazcık izin ver Kurban olan, izin ver bu gece Bu gece canlar canına Birazcık yaklaşamır olur Ne olur Can Ahmet'im Can Ahmet'im Mahkumdü Ya Majeed, Ya Naimedin, Ya Naimedin. Gaflet içindeyiz. Gaflet bataklığına batmışız. Tutelim, kaldır beni. Aşk deryasına daldır beni. Tut elim kaldır beni. Aşk deryasına daldır beni. Gaflet bataklığından kurtar beni. Allah'ım salli. وسلم وبارك على سيدنا محمد قد تاكلتنا ادركنا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد تاكلتنا ادركنا يا رسول الله Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Bir daha tekrar edin adına olur. Allahümme salli ve sellim ve bareki ala seyyedina Muhammed gat da gat helatuna edrikna ya rasulallah ay allah yürü yürü yanan dünya yanan dünya önce senle hesaplaşayım ey dünya hayalancı dünya ancesinın nebi hesab şeyi şuradan yalan dünya değil misin hadi cevap ver Yunusa hadi cevap ver Yunusa o güzel Yunusa cevap ver hadi dolan dünya değil misin ey çalıyun Yunusları Ey çan evlanağı, ey çan, şahın akşibendi den hater çalıp da cihanı velveleye vermeye çalışan aşıklar gerçek aşıklar. Hadi ne olur, siz susturun şu dünyayı. Susturun ki bizim gibi cahil. ...ve gaflete dalmışları aldatamazsın ah... yalan dünya, salam dünya... ...bu gözle bu gün yaşı be... dünya değil misin... ...ah salam dünya... ...bir ot bıraktın açı erim arkadaş döndüm dert ile ilk macerim kıyamet bir kurt ile kalan dünya değmişim kıyamet bir kurt ile kalan dünya Bana niye böyle ağlıyorsun deme delikanlım Ben bilemedim sen kıymetini bil gençsin delikanlım Sen de gün olup yaşıma gelince sen olsun böyle dünya Dünyaya aldanmışlıkla gözyaşı dökme delikanlım Beni de alacaksın ha Beni de alacaksın O güzelliklerle gitti Beni günahlarımla mı almak istiyorsun ha Hayır hayır Hayır hayır Şimdiden pişman olmalıyım oh, Hazreti Musabah'nın yanına güzelce varabilmek için Bu dünya beni içine toprağına Bu halimle almamalı Ah gidenler Haber verin ha haber verin Orada pişmanlık bir işe yarıyor mu Bir haber yok Burada pişman olmalıyım. Efkumalayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Dünya bir oyundan ibaretmiş. Dünya bir rüyadan ibaret. Uyandınız mı uykunuzdan? Ey kabirdekiler, ne var ne yok orda? Biz rüyalara aldanmışız. Rüyaya kalmışız. Rüyayı gerçek sanmışız. Dünyayı terk etmeyen bu lermiş çocuk gibidir diyor Hazreti Mevlana. Hay. Ne kadar değerlidir şu tenlerimiz değil mi? Öyle Kıyamayız. Ben İğne basa. Of ben deriz. Aşıklar seve ben seve. Ben seve seve can verirler. Ben Ama ben dünyayı aldılanlarsa. Korku ben korku. Ben ben kardeş. Gel şu dünya oyununu bırakalım ha. Gel şu oyunu bırakalım. Gel şu oyunu bırakalım. Gel. Gel şu evciliği bırakalım. Gel Allah diyelim. Yuh! Tirin işlerini gör be kardeş. Ajancağızım. Töker! <Gülüyor> Gelenler gidiyor... Gidenler gelmiyor... Nasılsa gideceğiz... Nasılsa gideceğiz... İstesek de istemesek de... Hadi gel... Bu gece ölelim... Hadi gel bu gece ölelim... Hadi gel örelim. Hadi var mısın? Hadi gel örelim bu gece. Hadi. tek var olan Allah Azze ve Celle Hadi gel yok olalım bu gece Hadi Hadi Yok olmak Hakikate kavuşmak Sevgiliye vuslatsa Hadi gel yok olalım bu gece Sevgiliye açılan kapı Ölüm Hadi gel Habibi Kibriya'ya gitmek istiyorsun Ne demişti hani? hani? Hani haber vermişti resul Kibriya. Artık gidiyorum diye. Hani eğildi Fatıma. Fatıma eğildi. Ve üzüldü ağlamaya başladı. Çünkü kulağına ben artık gidiyorum Rabbime demişti. ki Kainal sevgilisi. Üzüldü Fatıma. Fakat sonra tekrar çağırdı. Biricik babası Fatıma'yı çağırdı. Eğildi Fatıma. Fatıma. Fatıma kalktı, gülmeye başladı, tebessüm ediyordu, sevinmişti. Çünkü, Çünkü bana en yakın gelecek ve kavuşacak sensin Fatıma'm demişti. Yani, kısa bir zaman sonra ölüp bana kavuşacaksın demişti Fatıma'ya. Fatıma sevinmişti. Hadi, hadi bu gece ölelim. Hadi, onu istemiyor muyuz? Hem o isteyeceğiz, hem ölümden korkacağız olmaz böyle şey. Buna aşktenmez. Hadi, hadi bir çövelenem. Hadi, hadi. Hadi. Hadi. Söndürme ışıklarınız varsa. Hadi. hadi, durmayın hemen çabucak. Bir harekte bir koşuda. Hadi, hadi. Dedemi yapın hadi. Söndürdünüz mü? Hadi. Kapatın gözlerinizi de. Hadi. Hadi aşk. Aşk deryasına dalmak derler buna. Hadi. korkudan emiş. Korku aşktan korkusun. Hadi. İşte. İşte zekaret halindeyim. İşte son anlarımda. İşte. İşte. Topraktaki asli unsurlar bedenimin içindeki cüzlerimi çekiyor. Aman Allahım! Bedendeki cüzler bir an evvel toprağa gitmek istiyor. Her bir eklem ve arkadaşından ayrılmakta. Bedenden ayrılmak istiyor Ten kafesinden çıkmak istiyor Yine kadar ten kafesinde hapis kalmıştı Ruhum bu kafesten kurtulmak istiyor kafesten kurtulmak Kurtulmak Kurtulmak Derin nefesle ruh bedenden bedalaşıyor Derin nefesle ruh bedenden bedalaşıyor Acık, acık İşlerine, o işlerle kavuşmak O işlerle kavuşmak istiyorsun olsun. Sen, ki, sen ki bir taraftan Diğer taraftan En büyük düşmanım Sekeratının şiddetinden Faydalanarak Şeytanlı lanet Şeytanlı lanet Acı onun acımdan faydalanarak hilelerle imanımı almaya görmüş şeytanın onu Allah'ım Rabbim Hazrail Hazrail bukratız gibi ...sız gibi... ...pençeleri... ...ruha uzanmış ruhu çekiyor... ...çekiyor... ...çekiyor... ...bekçiliğini yapıp... ...hizmetini gördüğüm... ...mal... ...evlat... ...hepsi yanımda hazır... Yanımdalar. Lakin, lakin hiçbirisinin bana faydası yok. Azrail, unutlatsız gibi parçalarıyla ruhu uzanmış çekiyor. Hiçbirisinin. Etmekte. Bana dertleri hücum ediyor Hepsine Hepsine teker teker Fert fert yalvarıyorum Ne olur beni kurtarın Ne olur beni kurtarın Hiçbirisi Hiçbiri beni kurtaramaz biri beni kurtaramaz Bir an evvel beni kabre götürüp kabir çukuruna koyarlar. Aman Allah'ım. Hemen beni kabir çukuruna götürüp koyarlar hepsi. Ayy. Ayy. Hepsini kalbimden çıkarmalıyım Akıbette nasılsa olsa Ölüm anında hepsi kalbimden çıkacak Hepsini kalbimden çıkarmalıyım Neden önce düşünmedim bunu Neden kalbimden çıkarmadım Hayyy hay. Burada Burada Büyükler salihler. Allah edebilirler belki. Sarihler neredesiniz? Allah sevgili konular. Hadi ne olur ne olur yardım edin immet edin ne olur? Şeytanın ana imanımı çalmaya çalışıyor. Ne olur yardım edin ne olur yardım edin. Ben sizi seviyordum ben sizi seviyordum dünyada kendi Ne olur yardım edin. Allah'ım O sevdiklerim O sevdiğim Allah'ı gösterin Aman Allah'ım Aman Allah'ım Onlar mı gelmiş Ne tatlı bakıyorlar Aman Allah'ım Ne hoş bakışları var Aman Allah'ım Ay Sevinlik geliyor bana Aman Allah'ım Jettan kashi, jettan kashi, jettan kashi, kashi. Oi, oi, Ne olur, ne olur. Ey Allah'ın sevgili kolur, ne olur? Ne olur? Ey sariler ne olur? Allah'ın velikulları ne olur? Benim pekabermeyin asılır ne olur? Ne olur yardım edin. Ne olur ayrılmayın ben. Ne olur ayrılmayın bu adamı ne olur? Ne olur ayrılmayın benden ne olur? Ne olur? Hay! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ablum Azrail canımı aldı Beden, mal, evlat Bütün taallukat gurbet diyarında kaldı Bir tek amelimle baş başa kaldım Ayyy Bir tek amelimle baş başa kaldım. İşte cenazemi soydular. İşte serüvenim. ...mıydınız ha? Ben sizi çok biliyordum... ...çok amel işlediğimi sanıyordum... ...bu kadar az mıydınız ha? Demek ihlasla bu kadar mı yapmıştım? Diğer amellerim gösteriş için... ...desinler için... ...başka şeyler için miydi ha? ...samimi olarak bu kadar mı? Amellerimle baş başa kaldım. İşte... ...çalazeme soydular... ...avretimi dışarıda yıkadılar. Avretimi örttüler. Bedeni örttüler. Ama ruhumun avreti apacıkta. Ey... Ey ruhum Allah dostlarım... ...ne olur yardım edin. Ne olur Allah dostlarım... ...mahiyetlerim ne olur yardım edin. İstirham ediyorum ne olur. Ruhumun ahiretini örtün ne olur. Yardım edin. Rabbinin huzurunda... Allah'ıma affedilmesi için dua edin ne olur Avretim açık olarak değil Örtülü olduğu halde huzura layık olayım ne olur İşte işte beni aldılar İşte işte. En yakınlara mı Evlatlara mı Cenazemi Musalla taşına koydular. Ay, o kadar Musalla taşında cenaze görmüştüm. Demek beni de oraya koyacaklar da. Oraya koydular. İmam soruyor, nasıl bilirsiniz diye. Aman, ey hayır sahipleri, ne olur bana dua edin. Ne olur ayır sahipleri ne olur bana نه نور، نه نور، نه نور، نه نور، نه Ne olur نور، نه نور، نه نور، نه نور، نه نور، نه Ne olur نور، نه نور، نه نور، نه نور، نه Allah'ım نه نور، نه نور، نه نور، نه نور، sana götürüyorlar. Kapıslana götürüyorlar. Hiç oraya kendime gideceğini düşünmemiştim. Bana evladı iyi aldınız hani hani yakındınız ha hani beni seviyordunuz ha nereye gidiyorsunuz beni burada bırakıp nereye gidiyorsunuz? Ay, ay. Demiyordum, yardım edin ne olur. Allah-u yanında kıymetiniz var. Ne olur. Ne olur. Dua edin. Benim gibi bir çareyi affetsin Rabbim. Ne olur. Şimdi... Onun Allah isminden başka sığınak, senet, dayanak kalmadı. verip olalım. Evet. Sizi yüreğinizle baş başa bırakıyoruz. Bundan sonraki Can Ahmet kasetinde birlikte olmak dileğiyle Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun.